3. Cibril hadisi güzel elbisenin giyilmesi bil husus beyaz elbisenin giyilmesinin insana yararlı olduğunu beyan eder. Bina öğrenci yahut mürit olmak isteyen kimse çok temiz giyimli olmalı. Zira in Allaha cemilun yuhibbul cemale. şüphesiz Allah güzeldir, güzel giyinmeyi sever diye hadislerde beyan olunmuştur. Bu hadisi şerif ise Cuma ve bayramlarda, müntesibe her vaktinde temiz giyimli olmayı gösterir. Fakat illa beyaz elbise şart değildir. Ancak kırmızıdan başka, güzel ve temiz renkli, hangi renkten olursa olsun, temiz elbisenin müstahap olduğu beyan olunmuştur. Ama her halükarda, ilmi talep eden, hocasının yanına gittiği zaman, beş vazifeye riayet etmelidir. a. Talebe ilmi tahsil etmek için, Muallimin yanına girip oturduğu zaman son derece temiz elbiseli, kılık ve kıyafeti düzgün olduğu halde gitmelidir. Çünkü temiz giymek vakarı meydana getirir. Şu kadar ki hırka ve sufilerin giyimi şart değildir. Nitekim bir gün Ferkat adlı zat üzerinde kıldan elbise olduğu halde Şeyh Hasan Basri'ye gelmiş. O da ''Ey Ferkat, bu takva alameti değildir, takva kalptedir.'' demiştir. Sufi de olsa özel bir kıyafete bürünmesi şartı yoktur. İslam'a uygun herhangi bir kıyafette bulunması kafidir. Hadis-i şerifte inna Allah la yanzur ila ve amvalikum ve lakin yanzur ila kulubikum ve a'malikum. Şüphesiz Allah cismani suretinize ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar buyurulmaktadır. B. Müellimin yanına girip oturduğu zaman, talebenin vazifelerinden biri de vakar üzere edep ve tevazudur. Bu iki haslet ilmin kalbe gelmesine vesile olur. Riyaset, servet ve ilim sahibi olsa dahi öğrenci ve mürid, üstadlarına karşı tevazu göstermelidirler. Hadis-i şerifte, Tevazû limen teallemûne Kendisinden ilim öğrendiğiniz kimseye sevgi ve saygıyla boyun eğin, diye Ashab, tabi'in ve tebe-i tabi'in Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme gösterilen saygıyla sünnet ve şeriat ilmini kendilerinden öğrendikleri üstadlarına saygıda bulunurlardı. Nitekim Abdullah ibn Abbas radıyallahu teala anhum'a peygamberin yakını olmasına rağmen üstadı Zeyd bin Sabit'in zengisini tutar, onu bindirir, biz alemlerimize böyle saygıda bulunmamızla emrolunduk derdi. Üstadı Zeyd de eğilip İbn Abbas'ın elini öperek biz de Nebimizin Ali Beytine böyle hürmet etmekle emrolunduk derdi.